Açık beyin My brain neuroekonomi, neuropolitika, neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürvit. Efendim, günaydın. Günaydınlar efendim. Ee, yeni yayın döneminin üçüncü üçüncü programını idrak ediyoruz efendim. Evet. Üçüncü programını idrak ediyoruz ve e, iki haftalık periyotlarla bir saate yakın bir süre sizlerle olmayı sürdürüyoruz. Ee, öncelikle tabii e, açıkbeyin.gmail.com adresimizi hatırlatalım. Dostlarımızla iletişime önem veriyoruz. Ee, onların görüşlerini merak ediyoruz. Ee, Hakan geçen programda yani şeyde mekan algısından başlayarak Evet. Değil mi? Mekanın e, giderek aslında mekanın bir parçası olan bedenin e, beyindeki zihinsel temsilini. Evet. Ee, onun öncesinde şeyi konuşmuştuk. Yani ger gerçek e, dışımızdaki mekana ait e, e, algımızın sağ ve sol yarınlar şeklinde fark etmesek bile öyle kurgulandığını beyin olayları dolayısıyla anlıyorduk. Ve e, bunu öncelikle o dönemin nörobilim anlayışının gereği olarak sadece bir dikkatin yönlendirilmesinde bir bozukluk olarak uzun yıllar algıladık. Fakat daha sonra bu beyindeki networkler, şebekeler, anlayışlar yani birbirine bağlı yapılar nedeniyle e, ve üstelik de bir uyaranın olmadığı koşulda e, kişilere düşünmeleri, tahayyül etmeleri istendiğinde mekanı e, yine tam olarak yapılandıramadıkları ve işte beyninin sağ tarafında ve parietal lob denilen lobda problemi olan insanların sol yarı mekan e, yapılandırmasında tahayyülünde bir problem yaşadığını söylemiştik. İşte meşhur Milano Katedrali e, deneyin, düzenini sen anlatmıştın. Ve üstüne de Mehmet Amca'yı başlığında oturttuğum bir Taksim Meydanı. Dönemesi yani, yani. Evet yapmıştık. <gülüyor> Şimdi senin de biraz önce dediğin gibi kendi mekanımız olan biraz daha yakına gelip gövdemizle ilgili e, konuşmayı sürdürmek istiyoruz. Evet. E, mekanın ee, mekanın temsili gibi bedenin temsili de çok e, benzer e, bir altyapıya, nörel altyapıya e, sahip. O zaman nasıl diyelim sol e, hemisferimiz e, nasıl bütünüyle e, dil temsili için e, ayrılmışsa asimetrik bir biçimde e, sağ hemisferimizde, sağ beyin yarımızda e, neredeyse ayna imgesi şeklinde düşünüyoruz. E, Mekan temsiline ayrılmış durumda. İşte e, geçen programda bir e, enteresan, çok renkli bir fenomen olan e, sol mekan Himali e, fenomeni dolayısıyla bu e, temsile dolaylı olarak e, yaklaşmıştık. Demek ki e, sol mekanın e, özellikle bir sıkıntısı var. Sağabeyin e, hasarları sonrasında e, bu e, yarı mekanın temsilinin kaybolması e, gibi. E, Minano Katedrali örneği ya da bunun e, e, Türkçe versiyonu e, Taksim Meydanı analojisi e, bize gösteriyordu ki e, bu yalnızca sol mekanın o verili bir anda e, algısının kaybolması değil aynı zamanda e, muhayyilede, de imgelemde e, de temsilinin kaybolmasını gösteriyordu. Öyle ya hani e, e, söz konusu senaryomuzdaki e, kahraman Mehmet amcaya e, yatağının başında Taksim Meydanı'nı hayal Hı -hı. etmesini istediydik. Duvarmara'dan e, bakarken e, İstiklal Caddesi girişini tamamen kaybetmiş oluyordu da e, işte Gezi Parkı'ndan Duvarmara'ya bakarken Atatürk Kültür Merkezi'nin. E, yani burada tabii e... U, uygulanan ve var olan bir uyaranın beyinde yarattığı etkiyi konuşmaktan giderek e, zihin içinde bir yapılandırmaya gelmiştik. ve yani, e, Dikkatli işte. bir şekilde de bunun evet, felsefi evet, şeyleri evet, olabileceğiniz. Mekanın tahayyülünün de e, e, algısı gibi bu sol mekan ihmali denilen e, enteresan fenomende kaybolduğunu e, konuşmuş idik. Ee, hani enteresanlık e, anazognozi denilen e, fenomene kadar uzuyor <gülüyor> bu sol mekan ihmalı denilen durumda e, ve e, kişi hadi kahramanımız söz konusu Mehmet amca olsun e, e, sağ beden e, sağ beyin e, hasarına sıklıkla eşlik eden e, sol beden yarısı felcinin de farkında olmuyor öyle e, işte felç e, bir insanın başına gelebilecek en Korkutucu şeylerden biri. Ee, dolayısıyla sol beyin hasarı sonucu sağ e, beden yarıları felce uğramış olan kişiler, bütün bu e, e, bu trajik hasarı her biçimde ifade etmeye çalışırlar. Ağır dil bozuklukları gösterseler de, değil mi? jestlerinden mimiklerinden anlarız bu e, kayba e, verdikleri e, yas reaksiyonunu. Buna karşılık. E, Aynı şey karşı beden yarısında olduğu zaman neredeyse e, bu insanlar sol beden yarısı felçlerinin farkında olmadığı gibi bir uygunsuz neşe de e, ifade Hı -hı. ederler. Hı -hı. E, herhalde bu anozognozi e, terimini de değil mi? parçalayacak olursak gnozis tanımak, işte e, nozognozis hastalığı tanımak, anozognozis de e, hastalığı tanıyamamak. Şimdi, evet burada bir kritik bir nokta var. Ee, i̇stersen bir parantez açayım. Ee, biz tabii alışkanlığımız gereği işte sol beyin daha çok dille ilgilidir. Sağ beyin mekan algısında e, baskın role sahiptir derken bu iş bölümünün e, bilgisiyle e, devam ediyoruz. Ama e, konuya e, çok yakın olmayanlar veya onların bir bölümü bu çok birbirine benzeyen e, anatomik olarak şekil olarak çok birbirine benzeyen iki beyin yarısında nasıl böyle e, baskınlık rolleri e, temsil ediliyor? Örneğin niye e, sağ beyin bu işi baskın olarak alıyor da yani sol beyin öbürünü alıyor gibi bir soru gelebilir akıllarına? Ee, yani e, e, Öncelikle... E, Algı ve eylem yani görmek, işitmek, dokunmak, eylem, çizgili kaslarımızı harekete geçirmek beyinde tamamen çapraz bir temsile sahip. Konuştuk bunu da evvel. Tabii. Sol beyin yarısı sağ tarafı kontrol ediyor bu açıdan. Bunun tersi de doğru. Ama kognitif sistemlere, zihinsel işlemlere geldiğimizde bunların nöral altyapılarının asimetrik olarak her iki beyin yarısında temsil edildiğini görüyoruz. Sol hemisfer belli işlevlerde sağ hemisferde belli işlevlerde. Daha baskın daha dominant deyim yerindeyse çok muhtemeldir ki işte bunun en basit açıklamalarından biri de dille donanmış olan tek primat türünün insan olması. Dil son derece karmaşık bir operasyon gerektiriyor ve o ...düzeyde de e, geniş bir... ...coğrafya gerektiriyor kendine temsil için. Hı hı. E, sol, sol hemisfer... E, ...bu tür bir özelleşmeye gittiğinde... E, e, ...mekansal temsile de... ...olsa olsa sağ hemisferde <gülüyor> yer kalıyor... ...şeklinde bir indirgemeci ha. bir... ...şekilde açıklayabiliriz. Öyle ya... ...insan olmayan primatlarda... E, ...bu asimetri çok daha az. Ama onlarda bir... E, ...pençe tercihi... E, uzun tercihi... ...olduğunu düşündüren... Birçok görüş var. Doğru ama e, işte, hani mesela mekan temsilinin e, bu denli bir asimetriye sahip olmadığını biliyoruz. Hani %99 genetik homoloji taşıdığımız şempanzelerde e, e, dahi böyle. Primatlara baktığımızda onların mekan e, algısının, mekan içinde hareket ve konumlandırma yeteneğinin insana göre çok daha e, ileri boyutta olduğunu görüyoruz. E, ve buna... Dediğin tarzda örneğin sağ kullanımının e, ortaya çıkmasını sağlayan sol beyin yarısının özel görevi eklendiğinde Yani şunu söyleme, söylemeye getirmiyoruz Sol beynin hiç mekanla mekan algısıyla ilişkisi yoktur demiyoruz Biz biliyoruz ki sol beynin de sağ mekanda, sağ gövde yarısıyla sağ mekanda bir ilişkisi var Ama bu evrimsel gelişme nedeniyle bunun üzerine dil temsili bindiği için sanki, sanki e, evrimsel bir asimetri, evrimsel bir görev bölümü ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla birbirine neredeyse aynısıymış gibi benzeyen iki beyin yarısı, bundan birisi daha sonra gelişen bir işlevi temsil ettiği halde dil olarak, sol, sol beyin olarak ömrü daha e, evrimde geriye giden bir yeteneğini korumaya Devam ediyor. Evet evet. Yani, An değil Anlaşıyoruz değil mi evet. böyle bir açıklamada? Yani işte en kolay açıklama bu yani. herhalde. En işlevsel açıklama bu. Enteresan olan işte anazognozik Mehmet amcaya geri dönelim. Hı hı. Bu anazognozisinin yani hastalığını, felcini tanımamasının çeşitli şiddetleri olabilir değil mi? Ya Mehmet amcaya neyin var dediğinde en gözle görülür şey olan sol tarafının kımıldamamasını ifade etmez de... ...işte başım ağrıyor, midem ağrıyor. Hanım getirdi bilmiyorum. Bunlar tipik evet. anozogluzik ifadeler. Bu, e, hani o kadar e, şiddetli olabilir ki sol beden yarısının e, ihmali, inkarı, felcin ihmali... E, ...en sonunda e, hatta... Ee, sinirlenip Mehmet amcaya öyle ya bir türlü felcim var dedirtemiyorsun hı. kaldırıp felçli kolunu sol kolunu kaldırıp peki bu kimin kolu hı hı. bu niye oynamıyor ee, ima edecek bir şekilde bu kimin kolu ee, dediğinde klinisyen hekimi senin kolun doktor hı hı. diyecek evet, yani bu evet, çok, işte, çok. bir genç eğitimdeki nöroloğu ...en e, işte, şaşkınlıkla e, karşılaşacağı... ...belki eğitiminin en çarpıcı e, anılarından, bir anılarından biri olacaktır. Evet, uzun yıllar önce e, Vanderbilt'te e, çalışırken... E, ...bir sabah toplantıya gittiğimizde... E, ...bir gece öncesinde klinikte yaşanan bir olayın... ...hala tartışması vardı ve heyecanı vardı. Sol, sol bed, e, felçle... E, Klinikte yatan bir hasta gecenin bir saatinde hastane idaresine telefon ederek kendisinin yatağına bir yabancının girdiğini ve birlikte yattığını ve bu yabancıyı bir türlü yataktan çıkartamadığını bildirir. Ve e, gerekli incelemeler yapıldığında böyle bir şey olmadığı görülür. Neden sonra doktoruna başvurulduğunda da. Doktoru biraz önce konuştuğumuz konularla ilgili bilgilendirme yapar ve bunun aslında bir kişinin hastalık nedeniyle kendi gövde yarısını bile yabancı bir gövde yarısı sayabildiğini ve böyle bir algılama içine girebildiğini söyler. Evet yani Fellini'den söz etmiştik. Dove la sinistra dediğimde. Nerede sol taraf? Evet yani en çarpıcı örneklerinden biri bu herhalde. İşte bu e, hastaları e, günlük hayatta da değil mi işte tuhaf tezahürlerini görürüz. Bazıları e, bütün eski özenleriyle sağ yüz yarılarını tıraş ederlerken sol taraf olmadığına e, sol tarafını tıraş etmeyi umursamaz. Evet. E, Sağ tarafa beklenen eski özen her şeyiyle gösterilmektedir ama i̇şte. e, sol taraf olmadığından özeni de hak etmemekte. Evet. Hmm. Ee, yani son derece enteresan fenomenler. Burada mesela geldiğimiz noktalardan bir tanesi e, beyin-zihin ve dış dünya ilişkilerinde nesne sayılan, e, fiziksel ve maddi sayılan gerçekliğin algılanmasında yaşanan problemler. Yani e, bunun iki ucu olduğu söylenebilir. Bir tanesi bahsettiğimiz gibi var olan e, bir ne, nesneyi reddetmeye kadar varan bir algılama bozukluğuyla e, öbür uçta ise daha önce konuştuğumuz, hayalet uzun nedeniyle konuştuğumuz e, e, olmayan bir e, nesnenin varmış gibi, varmış gibi algılanması. Nasıl? Son derece ilginç fenomenler. Bunlara <gülüyor> e, eskiden ee, bu e, nörebilim anlayışlarındaki gelişmeler dolayısıyla e, her olgu birden fazla yorum kazanıyor diyebilirim. Yani geleneksel nörebilim anlayışı içinde buna bir yaklaşım varsa daha çok fokal, lokal, belli bir bölgesel işlerle açıklanırken biraz daha gelişmiş bir beyin modeli içinde, işlevsel beyin modeli içinde bunun daha geniş bir beyin ve zihin operasyonu olduğu söylenebiliyor. Bu çok enteresan bir şey. Bel belki de bilimin birçok dalında olan bir şey. Yani geleneksel bilimin yaklaşım tarzı ve yeni gelişen da dalların ve bilginin yaklaşım tarzları çok enteresan olabiliyor. Çok harika bir tartışma ortamı da oluyor aslında. Hı hı. Şimdi son yıllarda da son sosyal kognitif nörobilim denilen ve sosyal davranışların beyindeki e, köklerine, ipuçlarına ve sosyal davranışlarımız sırasında beynin nasıl davrandığına neyi istediğine dair bir e, şey gelişiyor. Bir e, bilgi dalı gelişiyor ve e, bu bilgi dalının e, deneylerini yapmak için de hasta da e, bulmak veya hasta üzerinde bunları yapmak da gerekmiyor. E, nörolojik ve psikiyatrik yönden normal sayılan e, normal kabul edilen insanlara işte fonksiyonel MR denilen e, yöntemler vasıtasıyla e, sosyal davranışlar sırasında ortaya koyabilecekleri davranışlarla ilgili ve algılarla ilgili de, de, de, deney düzenekleri sunuluyor ve beynin nasıl davrandığı e, anlaşılmaya çalışılıyor. Evet, Şimdi, yani, de, karar verme <gülüyor> dolayısıyla biraz konuştuyduk <gülüyor> galiba bunları değil mi? İşte buradaki mesela <gülüyor> bu karmaşık algı e, konuları dolayısıyla gelmek istediğim nokta e, belki senin biraz daha dikkatli olmaya sevk edecektir. Zaman zaman e, çok şey gidiyorsun çünkü. E, kanıtlı gitmeyi seviyorsun. E, bu e, Yani sosyal gerçekliğin reddi ve kabulünde de beynin bu bahsettiğimiz mekanizmalarının rol almadığı veya rol sahibi olmadığı herhalde söylenemez. E e pek tabi hani işte hmm. e, değil mi geçen yayın döneminin sonlarına doğru mu e, bu e, karar verme dolayısıyla hmm. e, sosyal davranışa ilişkin normların e, edinilişini e, belli beyin bölgelerinin hasarlanması sonucunda edinilmiş olan normların kaybını yeah. ya da gelişim e, erken gelişim sırasında bu o, işte bu beyin bölgelerinin <gülüyor> e, Normal dışı gelişmesi, optimum gelişmemesi sonucu da bu normların hiç edinilememesini evet, e, konuştuk. Evet. İşte bir e, e, frontal lopların e, karın bölümü, ventral bölümü dönülen kısım anlaşılan bu normların edinilmesi için kritik. Bu bölge e, erken çocuklukta hasarlanırsa e, sosyal normlar hiç edinilemiyor. Hı -hı. O zaman e, psikiyatrinin <gülüyor> kişilik bozuklukları e, sınıfı altında e, sıraladığı, işte antisosyal Kişilik bozukluğu gibi işte ya da sınır borderline kişilik bozukluğu gibi, narsistik kişilik bozukluğu gibi bir dizi erişkinliğe çıkıldığında aslında sosyal normların edilinmemesinin yansıtan bir dizi kişilik bozuklukları ortaya çıkıyor. Ya da bu bölge daha sonra herhangi bir şekilde hasarlanırsa örneğin bir kafa travması sonucundan. Bir ansefalit sonucunda, sınırlı bir ansefalit sonucunda. Hmm. O zamana kadar <gülüyor> e, sosyal normlara uygun davranmış olan e, bir kişi e, bu yeteneğini yitiriyor. Yani erişkin yaşında e, bir antisosyalmiş e, gibi oluyor. Evet. Ve bunların e, evet ger gerçekten e, e, ölçülüp biçilmesi uygun deney düzenlikleriyle e, mümkün. Kesinlikle. Beni, beni burada e, etkileyen... E ilişkilerden, beynin bütüncül çalışması açısından e, ilişkilerden bir tanesi de şu. Mesela e, mekan ve gövde algısında e, daha çok beynin bir lobuna ıı, ve lobunun içindeki mekanizmalara atıfta bulunurken ki şu duygu e, ve duyu analizleri ve karmaşık duyu ile ilgili lobuna e, atıfta bulunurken kendi gövdemizin Uzantılarının mekan içinde amaçlı ve hedefli hareketinde sadece bu analiz yetmiyor hareketle ilgili loba. Ve bağlantılarına geçmek zorunda. Evet işte aynı dil nasıl sol hemisferde hmm. önden arkaya çok bütün sol hemisferi kaplayarak temsil ediyoruz. <gülüyor> mekan temsili de öyle diye düşünebiliriz. Yani yer, algısal mekan, bölgeler, imali, evet algısal e bölgeler daha fazla algısal temsille özelleşirken işte eyleme yönelik, harekete yönelik bölgeler daha sonra daha fazla e mekanın eksplorasyonuyla e özelleşmiş durumda hatta değil mi işte beynin heyecanlarla e, ilgili bölümü limbik bölümünün de bu e, sisteme motivasyonel e, bileşeni olarak katkıda bulunduğunu biliyoruz yani geniş boyutlu bir ağdan e, söz ediyoruz semisferik ağdan. Evet. Yani gövdemizi oynattığımız zaman, hareket ettirdiğimiz zaman artık yarı mekan algısından çıkıp yarı mekan hareketine, yarı mekan etkilendiği zaman da yarı mekan hareketsizliğine hem dediğimiz <gülüyor> duruma evet, evet, evet, geçiyor, yani. geçiyor gibiyiz. Evet algısal temsil, eylem, <gülüyor> e, muhayyile mekanı muhayyilesi evet. tümden e, bu e, sistemin e, sorumluluğu altında. Ve burası hasarlandığında da ki işte kendine özgü e, bir takım nüansları olan e, sol mekan yarısı ihmaline ilişkin bir takım nüansları olan sendromlar görüyoruz. Tabii sosyal davranışlar söz konusu olduğunda. Biraz önce sözünü ettiğimiz sosyal adaptasyon ve sosyal davranışlar söz konusu olduğunda bu sefer de baştan beri çok lafını ettiğimiz prefrontal korteks dediğimiz ve insanda en geniş bir şekilde temsil eden lob bölümüne girmemiz gerekiyor ki o zaman algısal dikkat ve <gülüyor> ihmal fenomenleri yerine göre hareket sırasında ve sosyal davranış sırasında beynin farklı değerlerine ulaşarak bir e, şebeke e, ve şebekeler arası ilişki tarzında e, çalışmaya başlıyor. Peki verelim biraz <gülüyor> ilk müzik aramızı. Olabilir. Ben bu hafta kadın beslecilerimizden meslekârlarımızdan e, bir CD getirdim. İlk olarak e, Adine Sultan'ın Hicaz ilahisini Erkekler Korosu okuyacak Gizlice Şah'a buyur. Evet efendim, müzik aramızdan sonra devam ediyoruz. Benim aslında biraz daha daha kavuşmasını istediğim bir konu var. Ee, o da birçok insan e, el kullanım hakimiyeti ve baskınlığı ile ilgili aslında çok meraklı. Birçok şey de biliyorlar ve aslında reel olarak da hayatın içinde olan bir şey. Yani aramızda solaklar var. Aramızda sağnak dediğimiz sağ elini baskın olarak kullananlar var. Aramızda her iki elini aslında benzer eşit beceriyle kullananlar var. Ve böyle e, el kullanım baskınlığına göre gruplanan insanlar var. Ayrıca erkek ve kadınlar da bunun farklı görünümler e, izlediği. Erkeklerde tek taraf kullanımının daha kadınlara göre baskın olduğu kadınların ise daha böyle iki elini daha birbirine yakın beceriyle kullandığı konusunda bilgiler var. Biraz önce sen evrimsel olarak e, beyin yarıları arasındaki görev bölümünü incelerken el baskınlığı ve el kullanım baskınlığını atıfta bulmuştun. Şimdi bu e, bu el kullanım baskınlığından yola çıkarak biraz önce konuştuğumuz, söylediğimiz sol şunu yapar, sağ bunu yapar meselesi Herhalde bu farklı gruplar içinde de farklı anlamlar ifade edeceklerini diye düşünüyorum. Yani elbette hani e, yine e, türlerde gördüğümüz e, o türlerin ayırt edici e, özellikleri olan e, durumları bu o söz konusu türün e, doğal adaptasyon e, sorusuna verdiği temel cevap olduğunu düşünürsek, Öyle ya işte primatlar e, sosyal bir tür. Primatlara dahil olan homo sapiens de yani bizim türümüz de e, sosyal bir tür e, her şeyden itibaren önce. E, ve de bu sosyal karmaşanın e, ya özgü temel sorulardan birini de, de dil kullanarak kişiler arası <gülüyor> iletişimle işte bu sosyal karmaşayı Etkin bir biçimde aşabilme yeteneğine sahip aynı zamanda dille birlikte de alet manipüle edebiliyoruz Hı -hı. değil mi işte homo sapiens aynı zamanda alet kullanan bir tür Dolayısıyla da bu özellikler ellerin gerek alet kullanımı sırasında Gerekse de e, iletişime eşlik eden, e, dil kullanmak, dilsel iletişim sadece e, saf, lingüistik, bir, e, lingüistik simgesel bir e, e, karşılıklı bir alışveriş değil. Aynı zamanda e, sözsüz, jest ve mimiklerin de e, ya e, bu e, sözel ifadelerin yerine geçecek şekilde ya da e, bunlarla birlikte paralel kullanılacak. E, gereksin diye bir durum. Yani gerek alet kullanırken gerekse de aslında iletişirken <gülüyor> ellerimizi karmaşık bir biçimde kullanıyoruz. Dolayısıyla iletişime aracılık eden sol beynin yarısının aynı zamanda karmaşık el kullanımına ince parmak hareketleri içinde baskın olması şaşırtıcı bir şey değil. Evet. Onun dışında insan dışı kalan türlerdeki işte demin pençe tercihi dedim. Bireysel varyasyonlar mı yoksa türe özgü e, e, ayrıca özellikler mi olduğunu kestiremiyorum doğrusu. Çünkü aynı açıklamayı yani bir e, o doğal adaptasyonda ne işe yaradığı, e, ne işe yarayabileceği o e, insan dışı e, türlerde bir e, hazır cevabım yok benim. E, verilmiş makul bir cevap okuduğumu da hatırlamıyorum doğrusu. İşte geri gelmişken e, yıllarca Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin çalışırken özellikle kedilerin, Pençe tercihi konusunda araştırmalar yapan Profesör Üner Tanı'da e, burada e, e, söyle, söyleyelim. Ha işte, e, Kendisi tamam. evrimle ilgili. Üner Bey şuna cevap verdi mi onun farkında değilim. Yani kediler belli bir pençeyi tercih ediyorlarsa o türe özgü yani kedi giller belli bir hemisferik özelleşmesini mi ifade etmektedir? Yoksa tek tek kediler arasında bazıları sağ pençesini bazıları sol pençesini mi tercih etmektedirler ve ne işe yarayabilir bu iş? Tabii. insanda ne işe yaradığını açıklıkla speküle edebiliyoruz en azından. İnsanda işin daha enteresan tabi boyutları var çünkü insan sosyo-kültürel bir varlık olduğu için farklı insan toplumlarında bu konuda yapılan araştırmalar çok ilginç sonuçlar veriyor. Örneğin eğitim düzeyi düşük olan, formal eğitim görmeyen toplumlarda yapılan araştırmalarda sol el kullanımının e, formal eğitime sahip ve oldukça e, eğitimden geçmiş nüfusa sahip toplumlara oranla daha fazla olduğu ortaya konmuş. Yani... Hmm. Bir... Evet yani hani, bilmiyorum bu çalışmayı ama e, şimdi düşününce ne olabilir belki de değil mi? Daha, e, gelişimin e, o türün çocuğu, yavrusunun bu durumda insan çocuğunun e, erken dönemdeki gelişimi ki e, beyin gelişimi için, beynin şekillenmesi için kritik zamanlar bunlar. Aynı zamanda bir e, toplumsal olarak empoze edilen formal bir eğitimden e, geçme zorunluluğuyla e, çakışması. Öyle ya formal eğitim bir eli baskın olan eli yazı yazma işlevinde işte yıllar boyu kullandıracaktır. Belki de dediğin gibi asimetriyi promote eden destekleyen bir şeydir de böyle bir bu tür bir formal eğitimin olmadığı ya da düşük olduğu toplumlarda kim bilir. O zaman beynin daha simetriye doğru yönlenmesi daha makuldür belki de. Evet. Bir de bu e, dil işlevlerinde bile, dil işlevlerinde bile e, rak, rakamlar ve harfler gibi belli formlara sahip ve e, derinlik ve yüzey algısı veren yazılı dilin formlarının e, konuşma dili veya sözlükler kadar sol-sağ ayrımına girmediği ve iş biraz daha formal, form e, algısına girdiği için, örneğin sayı algısının sayıların algısının yerleştirilmesinin, aritmetik işlemlerin e, yapılmasının e, ortaya konulmasında mekan algısında baskın olan hemisferin diğer dil işlemlerine azından daha da fazla bir rol üstlendiği şeklinde. Evet, yani hani orada tartışma daha da artabilir. <gülüyor> i̇şte biz genetik yapımızı ve dolayısıyla beynin şekillenmesi için gerekli potansiyeli Avcı toplayıcı atalarımızdan borç aldığımıza göre, miras aldığımıza göre değil mi işte avcı toplayıcılık 30 bin yaşında diyelim hadi, yani genlerimiz 30 bin yıl önceki avcı toplayıcı insanlar gibi şekillendiriyor beynimizi ama hani yazılı kültür bundan çok daha sonra çıkan hiç olmazsa 8-10 bin yıllık bir tarihi olması gereken bir şey. Aslında yazılı engramlar rakamlar harfler bir formel bir temsili yok beyinde değil mi bir yeniden bir mutasyona uğrayana kadar gelecekteki evrimde belki temsilde edilmeyecekler Dolayısıyla da yine daha simetrik bir katkı beklenebilir beyinden bunların. <Gülüyor> E, gelişim içinde yerleşmesi için. Tabi gö gövdemize ait olan e, yerleşim algısına tekrar geri dönersek parmaklarımızın konumunu, e, el bileğimizin, dizimizin, dizimizin, omuzumuzun konumunu e, hiç farkında olmadan e, biliyoruz ve yine sağ beyin özellikle ve parietal lob özellikle bazı şeyler etkilenmelerde bu vücut topografisinin de coğrafyasının da bozulduğuna şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda bu el parmaklarından söz ettiğimizde her bir parmağın ne isim taşıdığı ve ne işe yaradığı konusunda bilgi de çok ilginç bir şekilde bu topografi bilgisiyle bütünleşmesine rağmen bu sefer sol beyin orijinli ve yine de lob orijinli bazı olaylarda bozuluyor. Mesela Gersman sendromu diye bir sendrom var bu sendromda solda etkilenme olduğu halde sağ ve sol şey bozuluyor oryantasyonu bozuluyor e, sayılarla ilgili sayılarla ilgili tanıma yeteneğimiz bozuluyor ve parmakların hangi parmağın hangi işle ilgili olduğu konusundaki bilgimiz bozuluyor o zaman şöyle bir parmaklarımıza baktığımız zaman zaten algı olarak parmağın yerleşimiyle ismini ayıramıyoruz zihnimizde. Beyin de böyle çalışıyor herhalde. Bütünleştiriyor bilgileri yani. E işte beden şemasının oluşmasında yine bir sağ-sol asimetrisine değinmiş olduğunuz zaman değil mi? hani Sanki bedenin sol yarısı global olarak bir bütün olarak mekanın temsili gibi davranılıyor da. Dolayısıyla hı hı. sol mekan ihmaline sağ beyin yarısı hasarından sonra işte felcini tanımamak, bedenin sol tarafını bütünüyle ihmal etmek gibi bir durum eşlik ediyor. Ama bunun tersine sol hemisferde muhtemelen bedeni oluşturan bileşenlerin kendine özgü bir temsili var. O zaman da işte o... Dediğin özellik bu sendromun bir parçası yani Gersman sendromunun bir parçası olarak değil ama hemen onun komşu bölgesindeki ototopognozi denilen yine enteresan bir tanıma bozukluğu ortaya çıkıyor değil mi? O hı. zaman kişi kendi beden parçalarını tanıyamıyor. Hı hı. Yani neresi omuzdur, neresi dirsektir, neresi dizdir bu da çok tuhaf görmeden kafada tasarlaması çok e, tuhaf bir durum. Ama e, kişi bunları yitirdiği gibi o söylediğin sendrom içinde, Gerstmann sendromu içinde işte e, belki de e, insan beyninin en fazla önem atfettiği e, e, bir beden parçasına ait e, bilgisini yitiriyor. Parmaklarını tanıyamaz oluyor. Hmm. Öyle ya e, e, insanı ayırt eden özellikler e, konuşmak ve alet e, kullanmaksa o zaman e, parmakların temsilinin, 600 yarısının temsilinin, e, bütün diğer beden parçaları, temsilleri açında çok bir e, ayrıcalıklı yer edilmesi lazım. Zaten hani e, değil mi gerek e, duysal alanlarda gerekse de motor alanda e, bir beden haritasını sahibiz. Ve bu e, beden haritasında... E, beden son derece distorte edilmiş bir şekilde resmediliyor. Kocaman bir alt yüz yarısı ve çok kocaman eller var şeklinde. Buna karşılık gövdenin küçücük bir temsili var. Öyleyse de belli bir beyin bölgesinin hasarından sonra parmakları tanıyamamada bu şekilde belki işte rasyonalize edilebilir. Tabii normal sayılan beyin işlemesi içinde, normal sayılan beyin çalışması içinde hep Söylenir ya 100 milyar ortalama işte nöron ve trilyonlarca bağlantı var ve bunlar kimyasal ve elektriksel e, zeminlerde çalışıyor ve inanılmaz derecede hızlı bir algı zemini yaratıyorlar. Dolayısıyla bir parmağımızla ilgili bir şey düşündüğümüz zaman bir soruyla karşılaşmadığımız sürece veya bir beyin hastalığına veya bir psikiyatrik hastalığa sahip olmadığımız sürece örneğin tek bir parmağın, Değişik özelliğine, de, özelliklerine ait bilgileri ayrıştıramıyoruz bile. Hı hı. Yani bir e, genç talt ismiyle alınacak ve geçen yüzyılın başlarında özellikle ortaya çıkmış bir holistik e, çalışma modeline sahipmiş gibi görünüyor beyin. Ancak, ya, ya. ancak bir beyin olayı olduğunda biz ayırabiliyoruz hı hı. ve Zaten bütün varlığımızda onun üzerine kuruyoruz, o bilgilerin üzerine kuruyoruz. Evet, yani işte bundaki e, temsil açısından, asimetrilerden de söz ediliyoruz değil mi? Hep sağ beyin sanki daha bütüncül, daha geçte alta yakın gibi görünüyor da, e, şeyle, sol beyin hep bileşenlerle, parçalarla e, uğraşıyor. İki temel e, çalışma stratejisi farklılığı sanki ikisi arasında. Belki ileride yine ayrık beyin denilen o başka bir tuhaf evet. fenomeni e, konuşma fırsatı olur bu asimetrilere odaklanacağımız <gülüyor> bir şekilde. Ama şimdi biraz beden temsilini mekan temsili sonrasında konuştuk. Biraz bunun hemisferik farklılıklarına girmiş olduk. Yani enteresan bir bunu katkıda bulunacak bir şeyle belki de bir apraksi isimli fenomenden de söz etmeliyiz değil mi? Hani Tabii, bağlı olarak. Parmakların ...farkındalığının bozulduğu bir sendromdan söz ettin. Gersman E Herhangi bir felç olmaksızın... ...bir motor eylemin yerine getirilememesi... ...bunun emir üzerine taklit edilememesi... ...jestlerde kullanılamaması... ...beden parçasında <gülüyor> herhangi bir felç olmamadığı halde bunun altını çizerek söylemeli durumuna praksi bozukluğu karşılığı yani eylemlilik bozukluğu karşılığı apraksi diyoruz. Evet, yani, yani önceden öğrenilmiş evet, e, evet onu da yıllarca ayırdık biliyor musun yani bir apraksiyi tanımlarken veya düşünürken önceden öğrenilmiş programların yeniden ortaya konulamaması derken sadece hareket yönüne biraz ağırlık verdik e, yani Kon, konsept isim, e, öyle bir halen de öyle bir bakarsan, apraksi var ama öyle bir şey, apraksi var, arka var arka ama, yani ideasyonel var. apraksi diye bir apraksi var ama ne olduğu belli değil. İşte belki de o, o, o nasıl afazinin babası Paul Broca ise e, apraksi'nin babası da işte ondan bir e, 20-25 yıl sonra yaşamış Lipman. Tabii. E, hala Lipman'ın 110 yıl önce söylediği temel kavramlara dayanıyor olmak belki de. Oysa ki işte yeni yeni kavramlaştırma çabaları var. Ben biraz onları daha fazla öğrenmeye, kullanmaya gayret ediyorum. Yani en kısaca bunların bir tanesi <gülüyor> öyle ya bu eylemlilik bozukluklarını madem Elimizi e, jestler, iletişimsel jestler için kullanıyoruz. E, bunların bozulması, iletişimsel jestlerin yerine getirilememesi. Nasıl mesela bir hastadan e, asker selamı vermesini istiyoruz, yapamıyor bunu. Evet. Para e, sayma e, işareti yapmasını istiyoruz. İşte bir bir e, boksör gibi yani hareket göstermesini istiyoruz. E, yani hani o da global bir meden <gülüyor> parçası işlevi ama. E, İletişime eşlik edecek jestler mesela otostop işareti yapmak, mesela e, e, hoşça kaldıyıp el sallamak ya da ilerideki bir kişiyi e, yanına çağırmak bütün bunların bir e, simgesel karşılıkları var. Spesifik olarak bunların bozulduğu eylemlilik bozuklukları var. Ama e, bir de alet kullanımının taklit edilememesi durumları. Evet. Değil mi? Jest ve mimiklerin üretilememesi. olduğu halde. Evet. <gülüyor> Jest ve mimiklerin üretilememesi bir şey. E, aletin kullanılaması başka bir şey. E, yine e, hani e, insana özgü bir e, işlev olarak ellerden işe yarıyor e, diye düşünürsek e, yine e, sol beyin yarısının e, belli nüanslarla hasarlanması işte seçici olarak e, bir ya da diğer apraksi biçimini e, ortaya çıkarabiliyor. Hı hı. E, e, Alzheimer gibi bir hastalıkta bunların çoğunun bozulmadığını görüyoruz peki o zaman bir ikinci müzik aramızda verelim ondan sonra da galiba bu mekan ve beden temsili konusunu Son sonuna geldik duydun değil mi? evet onun an üzerinden devam edersin Anladım. efendim şimdi yine kadın beslekerler cd'mizden Nefise Özsez'in hicazkar şarkısını Nusret Yılmaz söyleyecek severim her güzeli senden eserdir diyerek Music Merhaba evet, az bir zamanımız var evet. ee, iki program ayırdığımız bu e, konuyu yavaş yavaş evet. evet. Alzheimer hastalığı e, Hı -hı. dedin işte bana sorarsan Lipman vari bir bakışta e, Alzheimer hastasının belli bir evresinden itibaren görülen e, işte sakarlıkları e, e, alet kullanma bozukluklarını apraksi olarak değerlendirmek belki güç. Ee, ideasyonel apraksi diye e, bir terimden söz ettim biraz. O gerçek anlamda bir apraksi mi? Ama şöyle bakarsak e, bu e, el kullanma bozuklukları yine e, dilin temsiline benzer bir şekilde sol hemisferde e, e, dağıtılmış bir şebeke dolayısıyla olmaktadır ve bunların göreli özelleşmeleri e, ellerin bazen e, taklit için Öyle ya. Sık sık ayna nöronlarından da söz ettik bu programda. Ee, nöro gelişimde e, öğrenmek, çocuğun öğrenmesi için bu ayna nöronlarının taklit işlevini yerine getirmesi kritik önemde gibi görünüyor. Öyleyse e, taklit bozuklukları ya da imitasyon bozukluklarını özel bir e, apraksi biçimi olarak görebiliriz. <gülüyor> e, jest, anlam taşıyan jest ve mimiklerin üretimlerinin bozulmasını e, yine İkinci başlıkta görebiliriz. O zaman pekala Alzheimer'de de görülen gerçek hayattaki alet kullanma e, bozuklukları da öyle ya alet kullanmak insan için yine kritik e, önemde bir üçüncü grup olarak sınıflamak mümkün. Bu büyük ölçüde e, e, bir amaca yönelik davranışta e, basamak basamak yerine getirilmesi gereken eylemlerin bir e, bütünlüğünün bozulması ...dır Alzheimer hastalarında eskinin... ...ideasyonel apraksisi. Ee, <gülüyor> ama... ...belli bir aşamadan itibaren... E, ...sıradan nesneler... ...günlük hayatta... E, ...beceriksiz kullanılmaya başlanır... ...ve giderek terk edilir. Örneğin... ...orta evrelerden itibaren işte bir Alzheimer hastası... ...sofrada e, bıçak... ...kullanamaz olur. <gülüyor> giderek... ...işte bir etinin kesilmesi gerekir. Ondan sonra... <gülüyor> e, ...çatalıyla alabilmesi için... E, giynemez olur. Bir türlü bir kolunu, bir beden parçasını bir dışarıdaki nesnenin eksenine göre ayarlayamaz ve giyinemez olur. Giyinme apraksisi gerçek bir apraksi midir tartışmaları yapılmıştır. Ama böyle bakıldığında değil mi? işte bir Çay demleyememek, kahve pişirememek hep böyle e, ardışık, e, basamaklı eylemler gerektiren e, bir e, davranış biçimleri. Bunları yapamaz olur. Evet. E, evet. Alzheimer hastası. Yani ne kadar enteresan e, bir e, çok e, global anlamda bir bütün olarak ve sadece bellek bozukluğu temelinde tanımlanan bir hastalığın e, fenomenlerine girdikçe e, yani, yani, gerçek anlamda onun bilimini de yapmış oluyoruz. Yani Alzheimer e, hastalığı progresif olarak e, beyni ilerleyici bir <gülüyor> biçimde istila ettiğine göre tabii ki e, evreleri boyunca da böyle oldukça dinamik değişiklikler gösterecek. Yani ağır bellek bozukluğunun yerini işte bu tür e, enteresan eylemlilik bozuklukları da e, eklenecek yerine alacak demek yanlış olur elbette. Ya buna girdikçe de gündelik yaşam işlevlerine dediğimiz. Hastanın ile ilgili şeyleri daha He. He. Kö köprüler e, kurmamız mümkün. E, Hakan bu programın sonunda bir de kısaca beden dışı deneyimlenmesi, out of body experience, bu mekan e, gövde algısıyla ve kendimizin gövdesinin dışarıdan gözlenmesi, görülmesi gibi son derece garip ama deneyimlenmiş bir fenomenden söz edip Belki de tamamlamak istiyorum programı. Ee, bu birçok hasta tarafından e, ve özellikle de bazı... E, bu, Epilepsi hastalar ve Tabii. Fenomen epileptik nöbet karşılığı olarak tabii. E, yaşantılanan bir şey. Gide, de bazı uyuşturucuların e, hı hı. kullanımı sırasında e, hem epileptik hem de o kişiler kendilerini e, yukarıdan bir yerden e, gözlemlediklerini, gördüklerini söylerler. Son yapılan araştırmalarla da bu konudaki kritik e, beyin bölgesinin e, intraparietal surkusu denilen işte bu yine sağ beynin e, arka alt bölümüyle ilgili e, karmaşık algı analizlerinin olduğu bölgelerden birisi olduğu söyleniyor. Evet. Yani bu bile şey buluyor yani bir araştırmalar sonucunda. Yani i̇şte yani belki de son söylenecek şey beden zihinde beyinde bir temsile sahip farklı hastalık biçimleri de bu temsilde farklı distorsiyonlara neden oluyor. Demek ki öyle bir... Hastalık biçimi olan epilepside de bedeninin içinden çıkıp yavaş yavaş göğe yükselip ona aşağıdan yukarıdan baktığını varsaymak mümkün oluyor. Evet. Peki. Ee, sanıyorum. Galiba bu, geldik zamanı Evet. Sondan. Bu mekan, mekan algısı e, uzaydan kalkarak e, mekan ve kendi gövde mekanımızla ilgili dilimizin döndüğü kadar e, çağrışımlarımızı paylaştık. Ee, bir sonraki programda Zaman algısına Ve bunun boyutlarına girmeyi Düşünüyoruz ee, Yani güzel bir evet. e, Süreklilik oluyor evet. Peki efendim iyi, i̇yi günler diliyoruz Hoşçakalınız efendim Açık beyin. My brain is always ticking My brain My brain it's always nöro my brain. Nörofasete, neuroekonomi, neuropolitika, neurosanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.